Tamam, onun devamı olacak bir soru. Nisa suresi 64. ayeti nasıl anlamalıyız? Özellikle de o ayette ''Onlar sana gelip de Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi'' bölümünü açıklar mısınız? Bir açıklama elbim yok ki gayet açık orası. İşte sana gelip mağfiret dileselerdi Allah'tan. Şimdi burada şeyler e, bu tür kuruluşlar, Kur'an'ı kendilerine uydurmakta son derece ustadırlar. Mesela 60. ayette şu var وَلَمْ تَرَيْلَلَّذ۪ينَ يَزْنَ عُمُونَ اَنَّهُمَ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَيْ لَيْكَ وَمَا اُنْزِلَى Oradan itibaren okuyalım. Sen şu insanları görmedin mi? Sana ve senden önce indirilmiş olanlara inandıklarını zannediyorlar. Kendilerini Müslüman zannediyorlar. Yuridûne yetehâkamu ilâttâvûd Ama senin karşısında değil, gidip zorbaların yanında yargılanmak istiyorlar ve problemleri Rasullâh'a getirmek istemiyorlar. Biliyorlar ki oraya gidersek doğruyu söyler, gidecekler dar, şey hüküm veren bir Yahudiye. Ben bu tür şeyleri çok görmüşümdür. Yani. Bana gelirler, bakarsın ki böyle görüntüde Azam Müslüman dersin. Hocam fetva ama yazılı isterim. Tamam bu otur konuş bakalım. Şimdi konuşur, kendisinin haklı olduğu olmadığını anlamaya başladığı zaman ben daha sonra uğrarım.'' der gider. <gülüyor> Vakad umiru enke bir bi harbi ki bunlar onları o tağut o zorbaları tanımamak, tanımama emri almışlardır ve yuriydü şeytana uyudillahum dalalen ba'ida o şeytan da Bunları iyice saptırmak istiyor. Evet. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> vilâ Allah ve ila qilaluhum taale bila ma enzelallah ve ila er Ya gelin Allah'ın indirdiğine ve Allah'ın resulüne gelin. Dendiği zaman ra'e ter munafikin yasuddun anke sududa. O münafıkları görürsün ki senden kaçtıkça kaçıyorlar. Yani biz her gün yaşadığımız olay. bu. Kaçıyorlar. Yani hem dindar gözüküyorlar, hem de kaçarlar Allah'ın emrinden. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمْ مَتَيْدِيهِمْ Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiği zaman ne olacak? ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِنَ اَرَدْنَ اِلَّا يَحْسَنَنْ وَتَوْفِيقَهِ Sana gelir, yemin ederler, vallahi ya Resulallah biz sadece iyilik olsun, arayı bulalım diye böyle yaptık, yoksa hiçbir kötü niyetimiz yok derler. Ulaike'llezine ya'lamullahu ma fi kulubihim Allah onların işlerine ne olduğunu bilir. Fari'danhum <gülüyor> ve'idhum onlardan yüz çevir onlara nasihat et ve kullehum fi enfusihim kavlen baliğa onlara kendi işlerine etki edecek sözler söyle. Bunlar ki Resulullah yerine kabe Eşref'e gitmişler yani Yahudilerin Resulullah'a karşı en çok düşmanlık edenlerden birisi. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُونِ اِلّٰهِ لِيُطَعَ بِيَدْنِ Her elçiyi Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdi. Şimdi bu, bu kişi, Rasulullah hem de oranın e, hakimidir, yani Medine'nin hakimidir, ona gelmiyorlar, Kabe bin gidiyorlar, problemlerini çözmek için bir kere orada suçlular, Rasulullah'a gelmedikleri için. وَلَوَاَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاعُوكُ Onlar yanlış bir şey yaptıkları zaman sana gelselerdi. Yani o kime gidecekleri yerine Rasulullah gelselerdi, kabine e gideceklerine Rasulullah gelselerdi ve o ve dinles dinlesel dinleseydi Rasulullah onları işte yanlış yapmışsınız bak şunu şunu şöyle yapın bunu bunu böyle yapın Allah'tan tevbe edin edin, ben de Cenab-ı Hak'a edeyim Allah sizi affetsin der bunu hepimiz yapmaz mıyız her Müslüman? Ondan sonra. فَاسْتَغْفَرُ Allah'tan bağışlanmalarını isterlerdi. Çünkü yanlış yapmışlar, günah işlemişler. Rasulullah'a gelmeleri bir tevbedir. Yani dönüş yaptıkları için gelmiş oluyorlar. Bir de istiğfar, yani Allah'ın iletişine geliyorlar. Bir de istiğfar edecekler, Ya Rabbi bizi bağışla diye. Rasulullah'tan bizim günahlar, bizim tevbemizi kabul et diye gelmiyorlar. Tevbe almaya gelmiyorlar. Problemleri için geliyorlar, yaptıkları yanlıştan dolayı geliyorlar. وَاَسْتَغْفَرَ لَهُمُ Rasul da onlar için şifar istedi, ''Ya bunları bağışla'' diye dua etseydi. وَاَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابَ الرَّح۪يمَ Elbette ki Cenab-ı Hak şey, Tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olarak bulacaklardı. Yani Rasulullah'a geliyorlar, yanlış yaptıkları için onlara doğruyu gösteriyor, ondan sonra da hatalarını anlayıp Cenab-ı Hak'tan bağışlanma diliyorlar, Rasulullah da dua ediyor, Allah da o zaman tevbelerini kabul eder. Bunda Bunun tevbe almakla ne alakası var? Evet.